38. Zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. 39. Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, sebebi tevazu ve mahviyet iken, tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukaranın aczi, avamın fakrı, sebebi merhamet ve ihsan iken, esaret ve mahkumiyetlerine müncer olmuştur. 40. Bir şeyde mehasin ve şeref hasıl oldukça, Havassa peşkeş ederler. Seyyahat olsa, avama taksim ederler. 41- Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. 42- Bütün ihtilalat ve fesadın asıl madeni ve bütün ahlak-ı rezilenin muharrik ve menbaı tek iki kelimedir. Birinci Kelime Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci Kelime İstirahatim için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim. Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki o da vücubu zekattır. İkinci kelimenin devası hurmet-i ribadır. Adalet-i Kur'aniye alem kapısında durup ribaya yasaktır, girmeye hakkın yoktur der. Beşer bu emri dinlemedi, büyük bir sille yedi. Daha müthişini yemeden dinlemeli. 43. Devletler milletler muharebesi tabakatı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez 44 Tariki gayri meşru ile bir maksadı takip eden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür Avrupa muhabbeti gibi gayri meşru muhabbetin akıbetinin mükafatı mahbubun gaddarane adavetidir 45 Maziye mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele Meâsiyet teklif noktasında bakmak lazımdır. Cebr ve itizal burada barışırlar. 46. Çaresi bulunan şeyde acize, çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerektir. 47. Hayatın yarası iltiham bulur. İzzeti İslamiyenin ve namusun ve izzeti milliyenin yaraları pek derindir. 48. Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır bir gülle 30 milyonun mahvına sebep olur. Haşiye, Sırp bir neferin Avusturya veli ahdine attığı bir tek gülle, eski harbi umumiyi patlattırdığı 30 milyon nüfusun mahvına sebep oldu. Öyle şerait tahtında olur ki, küçük bir hareket insanı alay illiyine çıkarır ve öyle hal olur ki, küçük bir fiil insanı esferi safiyine indirir. 49. Bir tane sıt bir harman yalanları yakar. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müreccahtır. La yalzemu min luzumi sidqi kulli kavlin kavlu kulli sidqin. Her sözün doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. 50 Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. 51 İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. 52 Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekay istiklaliyeti İslam için farz-ı cihadı deruhde ile kendini yekvücut olan alemi İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiyenin felaketi alemi İslam'ın saadet ve hürriyetin müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet maye hayatımız olan uhuvvet-i İslamiyenin inkişafını harikulade tacil etti. 53 Hristiyanlığın malı olmayan mehasini medeniyeti ona mal etmek ve İslamiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek feleğin ters dönmesine delildir. 54 Paslanmış bir hemta bir elmas daima mücella cama müreccahtır. 55 Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. 56 Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse Hakikata inkılap eder, hurafata kapı açar. 57. İhsanı ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. 58. Şöhret insanın malı olmayanı dahi insana mal eder. 59. Hadis madeni hayat ve mülhim-i hakikattır. 60. İhyâ-i din ihyâ-i millettir. Hayat-ı din nuru hayattır. 61. Nev'i beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun, la'al ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Medeniyeti hazıra beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. 1. Noktayı istinadı kuvvettir. O ise şehni tecavüzdür. 2. Hedefi kastı menfaattır. O ise şehni tezahümdür. 3. Hayatta düsturu cidaldir. O ise şehni tenazudur. 4. Kitileler mabeynindeki rabıtası ahireyi yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şehni müthiş tesadümdür. 5. Cazibedar hizmeti heva ve hevesi teşci ve arzularını tatmindir. O heva ise insanın meshi manevisine sebeptir. Şeriat-ı Ahmediyyenin Aleyhissalatu Vesselam tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise nokta-i istinadı Kuvvete bedel haktır ki şehni adalet ve tevazündür. Hedefi de menfaat yerine fazilettir ki şehni muhabbet ve tecazüptür. Cihetül vahdette unsuriyet ve milliyet yerine rabıta-i dini ve vatani ve sınıfidir ki şehni samimi uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedafüdür. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teabündür ki Şehni ittihat ve tesanüttür. Heva yerine hüdadır ki şehni insaniyeten terakki ve ruhen tekâmüldür. Mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyetten elini gevşetme, dört el ile sarıl yoksa mahvolursun. 62 Musibeti âme ekseriyetin hatasından terettüb eder. Musibet cinayetin neticesi mükafatın mukaddimesidir. 63 Şehit kendini hay bilir feda ettiği hayatı, sekeratı tatmadığından, gayrımın katı ve bâkî görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. 64. Adaleti i i Kur'aniye, bir masumun hayatını ve kanını, hatta umum beşer içinde olsa, heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir. Hodgâmlık ile öyle insan olur ki, ihtirasına mani her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap, ve nev-i beşeri mahvetmek ister. 65. Haf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşcih eder. 66. Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez. 67. Şimdilik İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. 68. Deli adama, iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama, fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir. 69. Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır. 70. İnadın işi, şeytan birisine yardım etse melektir der, rahmet okur. Muhalifinde melek görse, libasını değiştirmiş şeytandır der, lanet eder. 71. Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse dert getirir. 72 El-Cem'i'yetü'lletî fîhettesânüdü âletün khulikat litahriki'ssekenât vel-Cem'a'tü'lletî fîhettehâsüdü aletun khulikat liteskînil harekât 73 Cemaatte vâhid sahih olmazsa cem ve zam kesir darbı gibi küçültür. Haşiye Hesapta malumdur ki darb ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört, on altı olur. Fakat kesirlerde darb ve cem, bilakis küçültür. Sülüsü sülüs ile darp etmek, tüsür olur. Yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. 74. Adem-i kabul, kabul -i ademle iltibas olunur. Adem-i kabul, adem delili sübut, onun delilidir. kabul adem, delil adem ister. Biri şek, biri inkardır. 75. İmani meselelerde şüphe, bir delili, hatta yüz delili atsa da, metlule irası zarar edemez. Çünkü binler delil var. 76. Sevad-ı azama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman, lakayt emevilik, en nihayet ehli sünnet cemaatine girdi. Adetçe Ekaliiyette kalan salabetli alevilik en nihayet az bir kısmı rafiziliğe dayandı. 77 hakta ittifak ehak’ta ihtilaf olduğundan bazen hak, ehaktan ehaktır. Hasan ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine Hüve Hakkun demeli, Huvel Hakku dememeli veyahut hüve Hasen demeli, Huvel Hasen dememeli. 78 Cennet olmazsa cehennem tazib etmez. 79 Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazu ediyor, nur nar göründüğü gibi, bazen şiddeti belagat dahi mübalağa görünür. 80 Hararetteki meratip bürudetin tahallülüyledir, hüsündeki derecat kubhun tedahülüyledir, Kudreti ezeliye zatiyedir, lazimedir, zaruriyedir acz tahallül edemez, meratib olamaz, her şey ona nispeten müsavidir.